وَذَكِّرْ فَإِنَّ <الْمُؤْمِنِين> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim kadar Allah'ı yani Rabbimizi Halikimizi net kesin ve tartışılmayacak şekilde ikinci bir kaynak tanıtamaz. Allah'ı tanımak isteyenler Kur'an'a müracaat etmelidirler. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah'ı o nasıl tanıtıyorsa Allah öyledir Celle Celaluhu Hata işleyen günah yapan ve ahiretinin tehlikeye girdiğini anlayan herhangi bir insanın Allah'a yönelmesi gerektiğini ve Allah'tan başka da gidecek hiçbir kapısının olmadığını da en güzel Kur'an-ı Kerim anlatır. Aziz kardeşlerim, Gafir suresinin, ki bu surenin bir başka adı da Mü'min suresidir. Yani bu surenin iki adı var. Gafir suresi ve Mü'min suresi. Bu surenin üçüncü ayetinde Rabbimiz, Celle Celaluhu günah işleyen kullarına hitap ediyor. Günahkar, asi, çömlek kırmış, kapı baca dağıtmış, çalmış, çırpmış, ibadet yapmamış, namazı unutmuş, bütün kullarına Allah hitap ediyor. Rabbimizi hatırlamak ve onu rahmetiyle bilmek isteyen için çok güzel bir uyarı bu ayeti celileyi hayatımızın en can kurtarıcı en rahmet esintili müjdesi olarak bir kenara not etmeliyiz. أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim Gafiriz zembi ve qabilit tevb Şedidil ikab Zittawul La ilahe illallah. hu İleyhi l-Masir Sadakallahu'l-Azim Bu mübarek Müjde bulutu ayetin meali şu şekilde. O Allah günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, cezası şiddetli ve lütfu bol olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Bir ayet, yani bir cümle ve Allah kendisini tanıtıyor. Özellikle de kapısı bacası kırılmış, çömleği bardağı çatlamış, umudu sönmek üzere olan bin kullarını anlatıyor. Bir kere daha dinleyelim. O Allah, günahı bağışlayan, Tevbeyi kabul eden cezası şiddetli ve lütfu bol olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Bu ayet allah Teala'nın altı özelliğini bize baktığı yönüyle ortaya koymaktadır. 1- Allah günahı bağışlayan Allah'tır. Evet o Allah'ın cehennemi var. Ama günah bağışlayan Allah'tır. O öyledir. Kul tövbe ederse 2- O Allah tövbeyi kabul edendir. Günah bağışlamak ve tövbeyi kabul etmek bu ayette Allahu Teala'nın birinci ve ikinci özelliğidir. Kul tövbe etmeyi becerebiliyorsa Allah da tövbeyi kabul ediyor. Tövbeyi kabul ettiği için de kulunun ...dosyasındaki günahı siliyor. Gâfiriz zembi ve qâbiliz Tevbe, Günah affeden ve tevbe kabul eden Allah, bizim Allah'ımızdır. Öyle bir Allah'ın kuluyuz biz. Bu yönünü kabul etmemek, Allah'ı kabul etmemektir. Mümin insanın Allah'a iman ettiği halde Allah'ın hataları affeden tövbeleri kabul buyuran bir Allah olduğunu bilmesi gerekir. Bilmezse aslında Allah'ı bilmiyordur o. Eğer bir mümin insan veya Maada Allah imandan nasibi olmayan bir insan hataları affeden ve tövbeleri kabul buyuran Allah'ı bilmiyorsa veya yanaşmıyorsa o zaman Allah şedidul ikaptır. Onun cezası şiddettir. Şiddetli cezası vardır Allah. Ayet Allah'ın affedici olduğunu, tövbeyi kabul edici olduğunu hatırlatarak başladı. Sonra da bunu hak etmeyen, buna yanaşmayan yani tövbeye yanaşmayan için de Allah'ın cezası şiddetlidir. Çok şiddetlidir emden. Sonra dördüncü özelliğini. Bu ayet anlatırken, zikavul, <gülüyor> lutfu iyiliği, çok boldur o Allah'ın. Üçüncü özelliği, azabı şiddetlidir diye başladı. Ama daha öncesinde tövbeyi kabul etmek ikinci özelliğiydi. Dördüncü özelliği de, lutfu, ihsanı, iyiliği boldur o Allah'ın oldu. Demek ki azabı Allah'ın tövbeyi kabul buyurmasıyla iyiliğinin arasında kalmış. Onun için deriz ki ve iman ederiz ki Allah'ın rahmeti azabını geçmiştir. Bir kul inat ettiği için cehenneme baş kaldırdığı için var kabul etmediği için cehenneme düşer. Cehennemden Kurtulmak isteyen, bunun için çırpınan herkese Allah'ın kapısı açıktır. Ve ayet beşinci özelliğini anlattı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yani tek otorite Allah'tır. Ve altıncı özelliği bu Allah'a herkes gidecek. Sonunda varılacak yer bu Allah'tır. Hangi Allah? Günahları affediyor. Tövbeleri kabul ediyor. Azabı şiddetli. iyiliği bol. Başka hiçbir ilah yok. O Allah'a gidilecek. Bu dün böyleydi. Bugün böyledir. Yarın da böyle olacak. Rabbimiz mümin kafir bütün kullarına günahkar veya iyi bütün kullarını bu özellikleriyle huzuruna davet ediyor. Gelin kullarım buyuruyor. Kabul edenler, kurtuluşu kabul etmiş olurlar. Erteleyenler de, kendi gelecekleriyle, kendi cennetleriyle, maadallah oynamış olurlar. Allah'ımız budur, kapımız budur, umudumuz budur, ne tevbe, ne ibadet, bir dakika bile ertelenebilir mi? Bu kadar büyük müjdeden sonra. Ve alhamdulillah Rabb al